Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sakallı olsun, sakalsız olsun. Herhangi bir Müslümanın sakal hakkındaki görüşü nedir diye merak etsek, bir araştırma yapsak, Görürüz ki aliminden alim olmayanına kadar bütün Müslümanlar sakal için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir derler. Sakallı olur, sakalsız olur ayrı bir mesele ama sakal konusunun Müslümanlıkla alakalı bir şey olduğu konusunda tereddüt etmez kimse. Sabah namazını allah Teala'nın İki rekat emrettiğini bütün Müslümanlar bilirler. Ama sabah namazını genelde, hemen hemen genelde diyelim, bütün Müslümanlar dört rekat, iki de sünnetiyle kılarlar. Hiçbir Müslüman ikisi yeter bunun demez. Demeye cesaret edemez. Neden bu artı iki sorulduğunda da, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, atlı bir düşman sizi kovalasa dahi sabah namazının sünnetini kaçırmayın buyurmuştur derler. Kur'an'ımızda Allah sabah namazının sünnetini kılın diye bir emri olmadığı halde Müslümanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne itimadındaki hararet, yoğunluk herhangi bir şekilde Sabah namazının sünnetini hafife almaya benzer bir tavra karşı getirir Müslüman'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sakal dediyse haktır. Yapamam, edemem, eksik bırakarım ayrı bir mesele. Ama onu tartışmam Müslüman olarak. Bir gayret içinde olurum. Aynı şekilde sünnette, aynı şekilde sağ yemek yemekte, her neyse hasta ziyaret etmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıkan her şey bizim için önemlidir. Çünkü o bizim peygamberimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o bize bilmediklerimizi öğretiyor. Çünkü onun bildirdiklerini başka bir yerden bilmemiz mümkün değildir. Tek bilgi kaynağıdır. Hele ahiretimizle ilgili işlerin tamamında, Tek bilgi kaynağıdır. Bu girişim, bu özetlemem neyi anlatıyor? Bir Müslümanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bilgilere nasıl bakması gerektiğini anlatıyor. Şimdi bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fitne kavramından söz etmiştir. Yoğun fitneler çıkacak demiştir kıyamete yakın fitneler çoğalacak buyurmuştur. Sabah namazının iki rekat sünnetini imal etmeyin diyen peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem titizlikle sarılır bir Müslümanda, fitnelere dikkat edin dediğinde onun dikkatinden kaçabilir mi fitneler? Sabah namazını önemsemek, Sakalı şerifi önemsemek, bıyıklarınızı kısa tutun, kalın bıyık yapmayın dediği için kısa bıyık yapmak, Müslümanın önemli bir malzemesi olur da, Perşembe günü, pazar günü oruç tutmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde var diye ihmal edilmez. On muharrem orucu ihmal edilmez. Umre yapmak önemsenir de, fitnelere dikkat edin buyuran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihmal edilebilir mi hiç? Hiç ihmal edilebilir mi? Bugün biz müminler olarak tam bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izi süreceksek veya daha bar, parlak bir ifadeyle gerçek bir ehli sünnet olacaksak yani sünnete ehil Müslüman olacaksak bu ne demektir? Bize ne buyurduysa takatimiz yettiği kadarıyla o buyurduğu güzergahta olacağız. O buyurduğu şeyleri kulağımıza küpe yapacağız. İnşallah. Fitne diye bir kavram kullanmıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fitne demek Müslümanın bir kaos yaşaması demektir. Hayatın yer yer çekilmez dindar olmanın yer yer katlanılmaz olabileceğini zannedeceği ortamlar, zamanlar ve olaylar yaşaması demektir. Bu fitne Adem aleyhisselamdan beri vardır. Habil ile Kabil'in kavga etmiş olmaları bir fitneydi. Fitneyi allah Teala kendisi murad ederek kullarına gönderir bu fitneyi de imtihan etmek için gönderir. Fitne zaten imtihan demektir. Kimi kulunu hastalıklarla yoğunlu bir hayata mahkum eder, onun imtihanı, fitnesi odur deriz. Kimini fakr sefalet vurur, onun imtihanı, fitnesi odur deriz. Kimi akrabası tarafından tard edilir, uzaklaştırılır, onun fitnesi odur deriz. Kimi erken yaşta, Sakat kalır, onun fitnesi odur deriz. Kimi Müslümanlara siyasi baskılar yapılır, onların fitnesi odur deriz ama Allah imtihan etmek için gönderdiği bu dünyada her kulunu muhakkak imtihan eder, bireysel imtihanlar yapar, toplu imtihanlar yapar. Allah nasıl murad ederse öyle yapar. Umumiyette de bu fitneler toplu imtihan şeklinde gelir. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, baştan beri diyoruz ya, o bir peygamber olarak bizi yönlendiriyor. Onun yönlendirmelerine can kulağıyla biz sarılacağız. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyamete yakın, fitnelerin tonaj ve renklerinin ağırlaşacağını, fitne kavramının daha hayatın içine doğru fazlaca sızacağını haber verdi. Bize de ne düşüyor o zaman? Şuna inanmak ve şöyle bir tedbir almak düşüyor. Madem ki Adem aleyhisselamdan son insana kadar Allah fitneyi eksik etmeyecek, kullarını hep imtihan edecek demek bu. Nuh aleyhisselamın da fitnesi vardı. Kavmi karşı çıktı ailesinden sorun yaşadı. O onun fitnesiydi. Musa aleyhisselamın fitnesi İsrailoğullarıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitnesi müşriklerdi, sonra münafıklardı. Her, herkese allah Teala bir fitne, bir imtihan veriyor. Kimi kulları berrak bir şekilde bu imtihanı kazanıyorlar, kimi kulları da bu imtihanda mağlup oluyorlar. Kafirler de hiçbir dertsiz bir şekilde bu dünyada yaşayıp gidiyorlar. Tabi kafirlerin bir sorunu yok. Çünkü imtihana muhatap değiller. Kimlik kartları yok ki onlara bir soru sorulsun. Onlar sınava alınmıyor ki bir defa önlerine dosya kağıtları getirilsin. Bunları cevapla densin. Müminin derdi olur. Müminin imtihanı olur. Müminin çilesi olur. Çünkü mümin... Ahiretin faturasını burada ödemesi gereken biridir. Kafir fatura kaçağıdır. Fatura kaçağı olduğu için o gümrükte yakalanacak ve bir daha yüzü gülmeyecek. Mümin gümrükte faturalı mallarla geçmesi gereken bir tüccar gibi olduğundan dünya hayatı hep imtihanla geçer. Madem ki Allah Adem aleyhisselamdan beri bütün kullarını bir fitneye bir imtihana düçar ediyor. Tamam. Buna bir imanımız var. Ve madem ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet yaklaştıkça fitnelerin renk sayısının çeşidinin ağırlığının çoğalacağını haber veriyor. O zaman Müslüman olarak ben fitnelere karşı zaten tedbirli olmam gerekiyordu. Kıyamete yaklaştığımı hissettikçe de özellikle fitnelere karşı ön tedbirlerimin artması lazım ki benim mümin kalitem belli olsun sabah ramazının sünnetine sakala on Muharrem orucuna pazartesi orucuna ramazan fitresine vesaireye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tembih buyurdu diye önem veren mantığımı bu fitne konusunda da öne çıkarmalıyım ki sünnete ehil bir Müslüman olduğum ortaya çıkmış olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sadakatim izini sürmedeki samimiyetim dost doğru olmuş olsun. O zaman biz demek ki kıyamete yakın fitnelerde farklılıklar olacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. İş ciddi. Bu hoca efendilerin tahmini değil. Mesela rahmetullahi aleyh, İmam Gazali'nin ihya-i ulum-ü zannettiği ve bize haber verdiği şeylerden değil bu. Müslüm'ün, Bukhari'nin, İbn-i Mace'nin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den haber verdiği şeyler bunlar. Bir alimin tahminleri, kanaatleri değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gaybdan verdiği haberler ona da Allah öğretti. Şüphesiz. O zaman bizim kıyamete yakın fitne beklentilerimiz, fitne endişelerimiz ve dolayısıyla fitne tedbirlerimiz açısından faydalı olacak bazı başlıklar açacağız. Bir, kesinlikle fitne sayısı insanın çoğalması ile beraber çoğalacak. İnsanoğlu 200 sene önce Dünyada 2 milyardı belki, şimdi 7 milyar, yarın belki 12 milyar olacak. Fitneler insan ile beraber büyüyecek. İnsanın eline geçen fırsatlarla beraber fitneler çeşitlenecek. Çeşidi kapasitesi ve ağırlığı arttıkça da Müslümanın tedbiri artacak. 100 sene önceki Müslümanların mümin kardeşlerimizin fitneye karşı alması gereken tedbirlerle bugün aynı değiliz. O zaman fitne bir Yahudi casusun veya Hristiyan casusun gelip İstanbul sokaklarında çıkaracağı fitneydi. Dolayısıyla bununla şehirliler belki tehdit edilebilirdi. Şimdi ise Köy çocuğundan şehir çocuğuna kadar otobüste oturandan gemiyle yolculuk yapandan okulda ders dinleyen hatta Kur'an medresesinde hafızlık yapana kadar herkesin cebi fitne cebi olmuştur. Herkesin masasında büyük fitnesi küçük fitnesi diye internetli fitnesi şu medya fitnesi diye fitne çeşitlenmiştir. Dolayısıyla fitnelerin çoğalacağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberi haberini verdiği şeylerdendir. Ve kesinlikle insan hayatının tamamını kuşatacak şekilde çoğalacak fitneler. Birinci maddeyi hala açıklıyoruz. Hala birinci maddedeyiz. Fitneler kıyamete yaklaşıldıkça çoğalacak. Bu çoğalmada hayatın tamamını kuşatacak şekilde sadece bir kadın fitnesi, sadece bir para fitnesi değil. Mesela çok basit bir şekilde İnsanların aklını da fitne kuşatacak düşünme kabiliyetini kaybedecek insanlar mal fitnesi çalmak demekti bundan belki 200 sene önce şimdi 120 ay takside giren 70 yaşında adam fitnesine dönüşecek aklın nerede be adam senin sormayı gerektirecek çılgınlıklar yapacak insanlar aklın nerede sorusuna cevap bulamayacaklar insanlar ya akıllı mısın akıllısın niye delice iş yapıyorsun niye çocukluk yapıyorsun diyemeyeceksin kimseye çünkü insan aklını kitle olarak fitne istila edecek bir defa bu fitne delirtme şeklinde olmayabilir ama nötr hale getirme kullanılmaz hareket etme pasifize edilmiş akıllı bir insan yapma şeklinde tecelli edecek fitne aynı şekilde tabiatın tabiliğini yitirmesi şeklinde de gerçekleşecek. Bunu hava kirliliği olarak anlayabiliriz. Deprem yoğunluğu olarak anlayabiliriz. Doğanın su dengesinin bozulması olarak anlayabiliriz. İnsanın yapılaştığı yerlerin hayat tehlikesi haline gelecek olaylarla donanması diyebiliriz. Maden ocaklarının çökmesi diyebiliriz. Tabiat dengesini kaybedecek. Bu da bir fitne ama... Bu dengeyi kaybetme. Belki de insanın eliyle olmayan şeylerden de olacak ama dünya 200 seneki dünya olmayacak. Dünya 200 sene sonraki dünyada olmayacak. Hayat ilerledikçe, insanlar kıyamete yaklaştıkça dünyanın da dengesi bozulacak. Merih'in veya Jüpiter'in filan gezegenin yörüngesinde de belki bozulmalar görecek. Çünkü Allah sadece ve sadece kendisi için beka yazmıştır sadece Allah bakidir Hiçbir şey bu dünyada baki değildir. Akan dereler baki değildir. Dağlar baki değildir. Ovalar baki değildir. Baki olan Allah'tır. Onun için dünya çökmeye mahkumdur. Güneş sistemi dağılmaya mahkumdur. Kesinlikle galaksiler toz olmaya mahkumdurlar bu dünyada. Başka hiçbir kaderleri yoktur. Ama bu 2700 sene sonra mı olur? 4800 sene sonra mı olur? Onu Allah bilir. Baki ismi sıfatı sadece Allah için vardır. Onun dışında hiçbir şey için Cebrail aleyhisselam da dahil yoktur. Baki olan Allah'tır Celle Celaluhu. Bir başka fitne zaman üzerinden yansıyacak. Zaman insanlara yetmiyor olacak. Bu da bir zaman fitnesidir. Kıyamete doğru karşımıza çıkacak fitnelerden birisidir. Ne demek zaman fitnesi? Dünya yaratıldığından beri belki o zaman saat kullanılmıyordu ama güneş yine 24 saatte bir dünyanın etrafını, dünya güneşin etrafında dönüyordu. Saatler 24 saatti. O 24 saatte insanlar elle tarla kazıyorlardı. Köyden bir bakraç su getirmek için 3 kilometre öteye gidiyorlardı. Bir ihtiyaç görmek için kazara bir kilo tuz almak için 20 kilometre çarşıya gitmek zorunda kalıyorlardı. Bir gömlek alabilmek için 10 sene bekliyorlardı. Bir terzinin bir ceketi dikmesi belki 6 ay sürüyordu. Şimdi hayat değişti. Terziye gerek yok. Terzilik kalktı. Konfeksiyonda 2 dakikada giyiniyorsun. Tarlaları bir saat içinde biçer döverler bitiriyor, temizliyor. Altı ayda yapamadığını çiftçinin yapıyor. Evde musluklar, banyolarda tuvaletler artıyor. Her yer evde su deposu haline gelmiş durumda. Arabalar, uçaklar, balonlarla uçuyor insanlar. Ama şimdiki insan iş beceremediğinde zaman yetmedi diyor. Bu zaman yetmedi lafını insanlar Kağan'ı bile kullanmadığı zamanlarda bilmiyorlardı. Zaman yetiyordu, zaman yetmiyor. Neden bu? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Zaman daralacak, fitneye dönüşecek buyurdu. İnsan zekası kabiliyetinden değil, 120 dakikada 120 soru çözüp çözemediğinden ölçülecek. Zamanı kullanabilenler daha insani ve daha şeytani işler yapabilecekler. Zamanın fitne olması bu demek aynı şekilde çok fitne olacak deyip hayatı kuşatacak dedik onun örneklerini konuşuyoruz aynı şekilde gerekçesi bilinmeyen katliamların olması da kıyamete yakın çoğalacak fitne çeşitlerindendir ki en çok bu nesil bunu görüyor korkarım gelecek kuşaklar gerekçesi bilinmeyen katliamların nedenini daha fazla göreceklerdir herhalde. Yani neden insanlar bu kadar toplu ölümlere mahkum ediliyorlar? 100 milyon insan 1. ve 2. dünya savaşında neden öldürüldü? Hala belli değil. Bugün öyle bir savaş yeniden çıksa belki 1 milyar insan öldürülecek. Bu da kimsenin umurunda değil. Hadis-i şeriflerin haber verdiği fitnelerden bunlar. Ve bir başka örnek bereket gidecek. Hayat ilerledikçe, fitneler çoğaldıkça bereket gidecek. Bereket topraktan ve çocuktan bile gidecek. Evliliğin bereketi demek olan çocuk düşecek. Çocuk sayısı azalacak. Çocuk olmayacak. Olmayanından da bereket görülmeyecek. Olanından da bereket görülmeyecek zaten. Toprak da bereketsizleşecek. Daha önce verdiği bir kilo domatesten aldığın gıdayı bir kasa domatesinden alamıyor olabileceksin. Toprak kısırlaşacak. Aynı toprak olduğu halde bunların tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şeylerdir. Aynı şekilde bu dönem müminin imtihanının imanı üzerinden yapıldığı bir dönemdir. Bu çok önemli bir başlık. Hala birinci çeşit. yani Fitne hep iman üzerinden yapılırdı ama şimdi mümin insan fitnesini imanı üzerinden Allah Teala'nın gönderdiğini görecek. Yani bir gün kaderi inkar edip etmediğin fitnesine uğrayacaksın. Öbür gün Peygamber Aleyhisselam'ın bir sünnetini inkar etme fitnesi olacak. Öbür gün Allah Teala'nın zatında bir konuda bir hatan olacak. Ondan iman tehlikesi yaşayacak. Ama yoğun bir şekilde ümmeti Muhammed, kıyamet yaklaştıkça imanı üzerinden Test üstüne test görecek. Ve kesinlikle müminlerin elindeki her şey, müminlerin elindeki her şey iyi bilinsin veya kötü bilinsin. Fakirlik olsun, zenginlik olsun, sağlık olsun, hastalık olsun. Mümin ne varsa onun üzerinden Allah onu sınayacak. Hiç çaresi yok. Belki de sağlık sınaması hastalık sınamasından daha zor olacak. Belki zenginin fitnesi fakirin fitnesinden daha fazla olacak. Gencin fitnesi ihtiyarın fitnesinden daha fazla olacak. Bukhari'nin 1036. hadisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun bir miktarına temas ediyor. Başka hadislerde var. Bunu örnek olarak özellikle zikretmek istiyorum. Bukhari'de 1036. hadis şerif Kıyamet kopmayacaktır. Ancak İlim kalktığı zaman bilgisayardaki hard diskindeki ilimler değil, müminin pratiğe soktuğu Allah'ın rızasını kazandığı ilim, bilgisayardaki ve kütüphanedeki ilim değil. İlim kalkacak, depremler çoğalacak, zaman daralacak, fitne üstüne fitne çıkacak ve insanlar gerekçesiz bir şekilde öldürülecekler ve mal istediğinden fazla hale gelecek. Bu gerçekleşmeden kıyamet kopmayacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Burada malın çoğalmış olması bir hayır aslında. Ne güzel işte mal çoğalacak camiler yaptırıyoruz. Camiler de yaptırsan, mushaflar da dağıtsan, sadakalar da versen, Mal senin için bir imtihandır, bir fitnedir. Kıyamete doğru da hiç kimse merak etmesin. Asgari ücret şu kadar milyon dolar da olabilir bir gün. Yani asgari ücret de artacak hiç kimse merak et. Fakirlik bundan sonra kader değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini topladığımızda bakıyoruz. Bu ümmetin kaderi bundan sonra fakirlik değildir. Üç ay beş ay Afrika'daki açlığı, Belki bir gündem yaparsak Fakirlikten söz ederiz Oradaki de fakirlik değil Beceriksizlikten kaynaklanan Açlıktır Yani balık cenneti gibi Bir denizin kenarında Aç gıdasız kalmak Anlamsız bir şey ama her halükarda Ümmetin geneli için Bir fakirlik söz konusu değil Bilakis zenginlik imtihanı Söz konusudur Resulullah sallallahu aleyhi ve de asıl korktuğu Şeydir İkinci olarak İkinci olarak bu fitneler dönem dönem ortaya çıkmayacak. 20 sene sonra biri, 20 sene sonra öbürü değil. ardarda arda gelecek fitneler. Biri bitmeden öbürü, ö, o bitmeden öbürü şeklinde Müslümanın kesinlikle arda arda gelecek fitnelere, Hazır olması lazım. Müslim'in 1844. Hacisi şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve sarih bir şekilde bu tür bir fitne kampanyasına müminlerin hazır olmasını emretmiştir. Üçüncü tespit etmemiz gereken saat, gereken başlık, fitneler içinden insanların, alimlerin Aklı başındakilerin bile çıkamayacağı karışıklık ve karmaşıklık da gelecek. Böyle doğudan bir ateş gibi değil, oturduğun yerden birden tutuştuğun bir ateş gibi göreceksin fitneyi. Ummadığın insanların zihin karışıklığı olacak. Çok hayır beklediklerin, 20 yıl, 30 yıl hayırlı bir proje olarak oluşturduğun bir şeyin, İslam'ı veya insanlığı çökerttiğini görebileceksin. Çünkü Allah kulluğundan taviz verip vermediğimizi en ağır şartlarda bile mümin muvahhid olarak kalıp kalamayacağımızı görmek istiyor. Eğer biz bir tuşla bütün dünyanın kültürünü masamıza getirecek bir teknik çağda yaşıyorsak, eğer hastaneye gittiğimizde beyin MR'ı ondan sonra kılcal damarları bile test eden PET MR'ı çekebiliyorsak biz eğer, tıp bu kadar ilerlediyse, ilim kütüphaneler şeklinde parmak kadar bir cihaza kaydedilecek kadar önümüze düştüyse, teknoloji 3 saatte hacca gidip, tavaf edip 3 saat sonra geri gelmemizi sağlayacak kadar bize imkan getirdiyse, fitneler niye büyümesin bu kadar? Teknoloji, sağlık, gıdada büyümeyi makul karşıladık. Fitnenin de böyle büyümesi makuldür. Nimet verirken Allah ne kadar güzel. Hacca 3 saatte gidip 3 saatte gelmek, 6 ayda gidip 6 ayda gelmeye göre korkunç bir fark. O zamanın fitnesiyle, şimdiki fitne niye farklı olmasın? Yani büyüyen, büyüyen sadece fitne değil, Allah'ın verdiği nimetler de büyüdü. Yani insanlar, doğmadan daha anasının karnındayken aşı yapılmaya başlıyor. Hastalığa karşı, neredeyse tıp, sıkılmasa ölümü önleyeceğiz ölümü öldüreceğiz diyecekler bu kadar bir ilerleme var sağlıkta var, gıdada var siyasette var, ticarette var Çin'de üretiliyor iki gün sonra sen elbise olarak ayakkabı olarak giyiyorsun canın bir bilgisayar bir şey program istiyor masanın üstünden sipariş veriyorsun bir hafta sonra dünyanın beş kıta ötesinden bir yerden kargoyla ayağına geliyor Bu bunlar güzel değil mi? Bunlar güzelse fitnelerin de öyle olması gayet güzeldir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece karanlığı gibi fitneler olacak hazır olun buyuruyor. Gece karanlığı ne demek? Yani ne nerededir göremezsin. Işık yok bir şey yok. Bina nerede, yol nerede göremezsin. Gece karanlığı gibi fitnelere hazır olmak zorundayız. Fitneler böyle dosyalar halinde. Ee, Salı günü büyük bir fitne olacak, herkes hazır olsun der gibi gelmeyecek. Müslümanlar camide bir fitneyle karşılaşacaklar belki. En Müslüman zannettikleri insanlardan bir fitneyle karşılaşacaklar belki ama fitne, ekmek, peynir denir diye eskiden ekmek, peynir gibi karşımıza çıkacak ve bundan istisna bir kulu yok Allah'ın hazırlık yapan, imanını güçlü tutan, Allah için her şeye katlanmaya hazır olan mala, koltuğa, sevgiye, göstermelik aşka, dünyanın faniliğine aldanmayan, Allah'ın cemaline ve Allah'ın şeriatına hayran olanlar ise Allah'ın korumasıyla bu fitnelerden korunmuş olacaklar. Dördüncü, kıyamete yakın, yoğunlaşacak fitnelerin muhakkak Ele alınması gereken dördüncü karakteristik yapısı diyelim. Bu fitnelerin ana hedefinde Müslümanlığımız vardır. Müslümanlıkla beraber de tabii olarak insanlığımız vardır. Yani Allah ne kadar Müslümanlığımıza sahip çıkacağımızı görecektir bu fitnelerle. Ne kadar bizim bu Müslümanlık sayesinde insanlığımızı koruduğumuzu görecektir Allah. Bu bir zevk meselesi değil. Bu yani keyfi işte doğal bir olay, bu fitneler doğal bir yaşam tarzı değil. Allah'ın Celle Celaluhu bizi imtihan etmesi için başımıza yağdıracağı şeylerdir bunlar. Dinlemesi, tefekkür etmesi bile ağır olan şeylerle karşılaşacaktır insanlar. Bunun için 30 sene, 40 sene Müslümanların göz bebeği olarak bilinmiş bir insan, filan 5 kuruş etmez şey için Müslümanların bu itimadını satıyor olabilir. Böyle bir tehlikeyle karşılaşabiliriz. Buna hazır olmak için işte fitneye karşı hangi tedbirler alınacaksa ki inşallah önümüzdeki bölümlerde, Onları asıl konuşacağız. Bütün bu ön sözlerimizi zaten ne yapmamız lazımı konuşmak için konuşuyoruz. Tehlikeyi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakal gibi, perşembe orucu gibi, sabah namazının sünneti gibi bize e, haber verdiği bu hakikatları niye öğreniyoruz, niye muhakkak öğrenelim diyoruz? Çünkü bunları iyice bilirsek, gerekçeleriyle, şekilleriyle, sonuçlarıyla bilirsek, biiznillahü teala tedbir alırız Rabbimizin murad ettiği şekilde bu imtihandan başarıyla çıkarız dedik ki dördüncü noktada kıyamete yakın fitneler çoğaldıkça fitnelerin ana hedefinde dinimiz vardır yani Müslümanın dinini kaybetme veya dinini çürütme dininin Kapasitesini düşürme tehlikesi söz kordur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Gece karanlığı gibi, fitneler geldiğinde, akşam evine Müslüman girip, sabaha doğru evinden kafir olarak çıkanlar olacak. Evinden Müslüman çıkıp, akşam evine kafir olarak dönenler olacak. Ve insanlar, çok ucuz bir şeye dinlerini satacaklar. Çok ucuz bir şeye dinlerini satacaklar. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Başka bir hadis-i şerifte de bunu insanların mümin olarak kalması avuçlarında ateş koru tutmaları kadar zor olacak onlara. Ateş korunu insan tutmak zorunda kalırsa mesela halı yanmasın, yangın çıkmasın diye Koru alıp yerden atacak olsa böyle e, onu bir topu tutar gibi tutmaz da ne gibi tutar? Böyle hemen elinden atmak üzere. Yani bir saniye iki saniye tutup camdan dışarı atmak veya sobanın içine atmak için tutar. Dindarlığı da insanların akşamdan sabaha kadar, sabahtan akşama kadar. Yani 12 saatlik garantisi ve beklemesi olmayan diman olabilecek insanlarda. Maazallah Maazullah. Bu bir afet şüphesiz ama bu durup dururken olmuyor. Sen zaten ödemeni 12 saatlik yaptığın için senden 12 saat sonra hattın kesiliyor senin. Durup dururken hattını kesmiyorlar. Sen Kur'an-ı Kerim'e sarılışı ve daha sonra tedbirler neler olacağını bahsederken konuşacağız. Şeriata sarılışın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlanman, Ümmeti Muhammed'i bir ümmet olarak görüp görmemen, ulemayı öne geçirip geçirmemen ve dünyevileşmeye karşı kaypak bir duruş ol sahibi olup olmaman, bütün bunlar çok önemli. Yoksa 12 saatliğine dindar olmaz insan. Ama pratikte ömür boyu Müslüman olduğunu söyler. 12 saat dayanabilir Müslümanlığı şeklinde bir afet söz konusudur. Burada çok önemli bir nokta. Bu dördüncü noktanın meselesi. Bu olay sadece bireylerin karşılaşacağı bir olay değildir. Yani bu fitneler. Bireyler, Ahmet, Mehmetler de bununla karşılaşır. Toplumlar da bununla karşılaşabilirler. Bu toplumların da sorunudur. Kitlesel bir kopuş İslam'dan mümkündür. Fitne kitlesel gelebilir. Nitekim, nitekim bundan yaklaşık 90 sene önce kitlesel bir kopuş hareketi olmuştur bütün dünyada. Özellikle hilafet toprakları olan İstanbul'da kitlesel bir terk ediş vardır İslam'ı. Fitne silahlı boyutuyla Yedi düvel kafasıyla gelince, içerden yetiştirilmişler eliyle gelince fitne kitlesel kopuşlar oldu. Hilafet topraklarında ezansızlığa tahammül edebilen kalabalık kitleler bulunabildi. Köylerinde Kur'an-ı Kerim'in çuvallara doldurulup derelere atılıp imha edilmesine karşı kanlı gözyaşları akıtmayacak kadar imanı, 12 saatlik olanlar olduğu ortaya çıktı. Ama bu neden oldu? Şüphesiz bunun bir yığın alt sebebi var. O e, alt sebebilerine girmiyoruz. Onları ayrıca inceleyeceğiz. Bir büyük gerçek daha var. Beşinci tespitimiz. Kıyamete yakın, fitnelerin karakteristik özellikleri neler olacak diyoruz ya. Şimdi burada, beşinci tespitimizde diyoruz ki, esasen, esasen, Allah, kıyamet günü, soluk renklerle, taptaze renklerin aynı yerde olmasını istemiyor. İddiada kalmış imanla, pratiği gösterilmiş iman sahiplerinin, aynı şekilde huzuruna gelmesini istemiyor. Sonbaharda dökülecek yapraklar, kopacak dallar kopsun istiyor. Kıyamet yaklaştıkça, nesillerin, yani toplumların, ve fertlerin, şahısların, biz Müslümanız, İslam bizden sorulur türlü, iddiaları yerine onlarca ardarda gelmiş. Gece karanlığı gibi yoğun bir şekilde gelmiş, fitnelerden arınıp gelmiş yürekli kullarını görmek istiyor Allah. Kapitalizm kapitalizmin çarkları içerisinden mümin olarak çıkmış mümin. Liberalizm gelmiş ondan arınmış çıkmış Allah'ın lütfu ve keremiyle. Kadın putlaştırılmış, kadın fitnesi büyük bir put haline getirilmiş, ezmiş geçmiş o fitneyi. Aynı şekilde mümin insan siyasette şu açılım, bu açılım, şu tür idare tarzı, bu idare tarzı deyip Kur'an-ı Kerim yavaş yavaş siyaset meydanından, ticaretten, gönüllerden Hatta ve hatta bir siyasi oluşum bakımından camilerden bile tecrid edilmişken, o buna rağmen Medine-i Münevvere şartlarında bir Müslüman olarak hazır beklemiş Rabbini. Şu fitne, bu fitne, o günkü fitne, bugünkü fitne kafirin tankı önünde ayakta durmuş. Kafir Yahudinin parası üzerinde açlık açlığa rağmen, Hatta çıplaklığa rağmen ezilmemiş, tabiz vermemiş. Bu müminle ilk darbede, ilk fitnede kopu vermiş, gitmiş. Dünyasını değiştirmiş. Allah'tan ayrılmış, Peygamberinden soğumuş haldekilerin aynı iddia ile huzuruna gelmesini istemiyor Allah. İstiyor ki dökülen dökülsün, kalan kalsın. Allahu Ekber derken kendisini güneşe tutunmuş, daha yukarılara doğru çıkacak kadar, ulu hisseden müminle, Allah-u Ekber deyip demediği belli olmayacak, cılız seslerin sahipleri, sönmüş balon gibi kalmış yüreklerin sahipleri, belli olsun istiyor Allah. Yani, beşinci maddede diyoruz ki, bu fitneler, kesinlikle Allah'ın iradesiyle, emriyle oluyor, ve bu müminlere, bir zulüm değil. Müminlerin yüreksizlerini menfaat gereği atalardan gördüğü için sulu sebeplerle, dayanıksız bir gerekçeyle müminlerin ortasında bulunan ama mümin yüreği taşımayanları dökmek istiyor Allah. Filan yerden bir aklı kıt çıktı. Kader yoktur dedi. Hala yokmuş kader dedi. Öbürü çıktı. Meleklerin kanadı var dedi kanatları da yeşil beyazdı dedi hala yeşil beyazmış dedi öbürü çıktı Gabirde kim yakacak bizi üstümüze toprak dökülüyor dedi kışın söndürürler bizi dedi alay ettik kabir azabıyla o ona inandı her gelene inanıyor ama her verilen paraya inanmıyor sahte mi değil mi diye bakıyor kuyumcu olmadığı halde altın sahte mi değil mi ondan alınıyor Hocaya gelince, alime gelince, propaganda yapana gelince, internetteki dedikoduya, fiskosa gelince ben alim miyim ne bileyim diyor. Allah bunlara inanır mı? Melekler böyle şeye aldanırlar mı? Fitneler ve her bir fitne, özellikle her bir fitne kesinlikle Allahu Teala'nın sahte parayı ayırdığı bir imtihanıdır. Bu sahte paraların döküldüğü, uydurmaların, çakmaların bir kenara itildiği, orijinallerin kaldığıdır. Nasıl, nasıl Mekke'de Bilal radıyallahu an? orijinal mümin olduğu için kırbaçlar onu etkilemedi, o fitneye ne yaptı Bilal? Dayandı, sebat etti, Kabe'ye Allah'ın ilk ezanını okumak için çıktı bu sefer. Kıyamet yakın, imkanlar çoğalınca, İnsanlar hazır Müslüman çocukları olarak doğmaya başlayınca, 10 yaşında çocukların hafız olma imkanı olduğu bir çağ olunca, herkesin cep telefonundan bile ilmuhaller ezber bildiği bir zamana gelince ne yaptı Allah Teala? Fitneleri de çoğalttı. O zaman Bilal'in 5 tane kırbaç yemesi belki fitnesi olarak yeterliydi. Şimdi saniyede 5000 frekans dalgası gönderen bir cep telefonu cihazı olur benim imtihanım. Neden? Ey insanoğlu, ey insanoğlu, senden önceki nesillerde 90 yaşına geldiği halde, Kabe'nin resmini bile görmeden hasretiyle ölüp gitmiş müminler vardı. Sen ise günde 5 defa ve 24 saat canlı yayında, Kabe'den ezan dinliyorsun, hatimler dinliyorsun. Kabe senin evinde neredeyse evinden Kabe'ye namaza uyacaksın be. O kadar, yani bu nerede aklın etse caizdir dese bir evinden namaza uyacaksın, farza uyacaksın Kabe'ye. O kadar Kabe senin önüne geldi, Kur'an geldi. Bir hafız bulsak da bir sayfa Kur'an dinlesek diye insanlar meraklanırken sen dünyanın bütün hafızlarının hatimlerini cep telefonuna yükledin. Bilmediğin bir mesele kalmadı helaldir olabilir bu krediyi alabilirsin diyeni buluncaya kadar günde yirmi tane alime telefon etme imkanın vardı senin. Senin imtihanınla Çanakkale'ye Allah için şehit olmaktan başka bir duygu bilmeden gidecek hiçbir ilim bilmeyen zavallı bir müminle ama şehit olarak giden bir müminle inşallah senin imtihanın niye aynı olsun? Allah sana ne kadar fazla fırsat verdiyse fitneleri de o kadar çoğaltacak. Çoğaltıyor da zaten. Onun için, beşinci maddede diyoruz ki, kıyamete yakın, kesinlikle fitneler çoğalacak. Bunda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Her gün de artarak gidecek bu. Her gün artarak gidecek. Bu sebeple güzel kardeşlerim, sizlere bir şey söyleyeyim mi? Yani filan hoca, ya Ayşe anamızla ilgili eğri bir şey konuşuyormuş. Filan hoca da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını inkar ediyormuş. Bunlar hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. 72 tane sureyi gereksiz buldum Kur'an'da diyen, belki de bir bağ sakallı bir fitneye de hazır olun. Şimdi hadisi şerifle başladılar. Yutması kolay için hadisi şeriflerin. Yarın Kur'an'ımızla uğraşılacak. Hazır olalım. Bundan 30 sene önce İmam-ı Azam'la uğraşıyorlardı. Onu hop kek yapıp Yediler. Hadis-i şeriflere sıra geldi. O kekte bitince Kur'an'la uğraşacaklar. Ona da hazır olun. Eski cahiliyede hangi cahillikler yapıldıysa onlar devam ediyor. İblis aynı iblistir. Aynı projeleri Müslümanların önüne koyuyor. Aynı projelerle bütün Müslümanları tuzağa çekiyor. Çekecek. Bundan hiç kimse en yani böyle bir umut var olmasın bu fitneler azalır diye. Yani Amerika'da Mesela yakın senelerden birinde güya Müslüman olmuş bir kadın erkeklere imam olmuş. kot pantolonla geçmiş erkeklere namaz kılıyor. Bunun resmini yaydılar. İşte İslam bu kadar medeniydi. Amerika'da canım orada Müslüman. Ya bunu Mekke'de de yaparlar. Maazallah Medine'de de yaparlar. Sahip olmadığın her İslam anlayışı, sahip olmadığın her İslam şehri, sahip olmadığın her şeriat hükmü Kafirin elinde oyuncağa dönebilir la Allah. Onun için böyle gafil davranıp, yok canım demesin kimse, Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresini bile silebilirler ya. Yeri burası değil, onun sona koyalım derler. Bugün ashab-ı kiram şöyle haklıydı, böyle haksızdı. O haklıydı, bu haksızdı diyorlar. Yarın ashab-ı kiramı kökten silebilirler. Akıllarınca tabii. O zaman ne olacak? Bütün Müslümanlar o tarafa gitse bile ben ya Rabbi ümmeti Muhammed'in bugüne kadar getirdiği akideye sahibim. Aynı amelleri koruyacağım, namazım aynıdır diye ayakta duran, sebat eden, öyle fırtınayla mırtınayla yaprağını dökmeyen, dalını budağını kırmayan müminler olacak. Allah'ın izniyle de gençler olacak bunlar. Allah'ın izniyle gençler daha basiretli olacaklar. Körü körüne kendilerini teslim etmeyecekler. Fitne deyince zannetmesin insanlar ki hep İsrail gelecek bunu yapacak. Belki bir bağ sakallı, koca koca kıyafetli adam gelecek. Sen bana gel, beni beni rüyanda gördün mü bu gece gördün. Sana hiçbir melek bir şey yapamaz kıyamet günü. Elimin tersiyle melekleri fırlatır atarım cehennemde. Ne diyorsun sen? Diyen, senin de elhamdülillah ne büyük zata bağlandım ben diye beraberce cehennemin gıya kısmına yuvarlanacağınız 20 sene, 30 senedir akidem olarak bildiğin Allah'a iman, Allah'tan başkasının kıyamet günü hiçbir söz hakkı yok. Limenil mülkül yaum lillahil vahidil kahhar olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile meleklere elinin tersiyle bir tane vuramayacağını, sadece bir hafta secdede kaldıktan sonra o mübarek gözlerinden yaşlar aktığı için, kalk Muhammed ne istiyorsan vereceğiz sana, Buyuracağı için Allah şefaat edebileceğini bildiğin halde elinin tersiyle bir tane meleklere ne yapıyorsunuz? Bu bizim gruptandır o. diyecekmiş. Alıştın tabii dünyada torpille, kaçak işlere, partiden tanıdığım biriyle iş yaptırmaya. Alıştın. Ahirette de senin partiden birisi gelecek. Bu fitnelere hepimiz hazır olacağız ki Allahu Teala Bilal, Bilal İbn Habeşi gibi büyük, kuvvetli bir imanla Sevban gibi büyük bir imanla Ebu Bekir radıyallahu anh gibi büyük bir imanla dirilen kullarından bizi etsin diye muhakkak bu testlere hazır olacağız. Ve altıncı kıyamete yaklaştıkça artacak olan, kapasitesi yoğunlaşacak olan fitnelerin özelliklerinden ve en önemli özelliği Allah'a hamd ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz ki bu fitnelerin tamamı, ayakta kalan müminler için, arhamurrahimin olan Allah'ın rahmeti olarak tecelli edecek. Yani, ne demek bu? Bu ümmet içerisinde, ahir zaman fitnelerine, duçar olup da, o fitnelerden bunalan, çocuğundan, siyasetinden, ticaretinden, fakirliğinden, sağlığından, zelzelesinden, sellerinden, hicretlerinden, göçlerinden, bombalarından, bu zamanın ve ahir zamanın fitnelerine yakalanıp da ayakta duran mümin, ayakta duran mümin, rahimin olan Allah'ın rahmetini öbür müminlerden daha fazla görecek. Daha fazla görecek. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Yüzde yüz Übeyy ibn halef mel'unun Kırbaçları altında inleyen ama ahadde, ahadde, ahadde diye Allah'a imanını perçinleyen Bilal'in, evinde oturan sahabilere göre daha değerli, daha çok sevap kazanan, Resulullah'a daha çok yakın olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz hayattayken Bilal, seni cennette gördüm, hep terlik seslerin benim peşimden geliyordu. Sen cennette terlik sesini duyduğum adamsın dediği Bilal radıyallahu an. ne özelliğine binaen bu noktaya geldi. Fitneleri öbürlerinden fazla geçirmiş ve o testlerin her birinden başarıyla geçmiş bir Bilal olduğu için. Allah'ın adaleti mutlaktır. Kıyamete kadar bakidir Allah'ın adaleti. O gün Bilal daha fazla eziyet çektiği için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun terlik seslerini cennette duydu. Bilal Medine sokaklarında dolaşıyordu. Ezan okumaya gidiyordu. Miraca çıktığında sallallahu aleyhi ve sellem arkasından Bilal'in terlik sesini duydu. Ne manaya, hangi hikmete ve nasıl tecelli edeceğini bilmediğimize rağmen böyle oldu. Bugünkü fitnelere yakalanan dik, Sebat eden ümmeti Muhammed'in ashabı kiramın imanından taviz vermeyen. Sahabe-i kiram ne düşündüyse onu düşünürüm. Hocaları, alimleri, akademisyenleri, siyasetçileri, zenginleri, tüccarları, vakıfçıları kimlere giderse gitsin Ebubekir radıyallahu anh'ın yanındayım. Ali'nin yanındayım. Sevba'nın yanındayım. Bilal'in yanındayım diye imanını canlı tutanlar var ya onlar Allah'ın rahmetinden daha fazla nasip alacaklar. Nereden biliyorum bunu? Ebu Davud'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisi şeriften biliyorum. 4278. hadisi şerif Ebu Davud'da Allah ondan razı olsun. Bu çilenin nasıl biteceğini bize gösteriyor. Bu çile bitince ne kazanacağımızı gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ümmeti hadihi Ümmetün marhumetün Benim bu ümmetim rahmet görmüş bir ümmettir Leysa aleyha azabum fil ahireti Bu ümmetim ahirette azap görmeyecek Azabuha fit dunya el fitenu Ezzelazilu vel katlu Benim ümmetim kıyamet günü Azap görmeyecek O azabın yerine Allah onlara fitneler verecek depremler verecek ve katliamlar verecek ama ümmetim çilesini dünyada bitirmiş olacak Allah'ın izniyle yarın Rabbimizin huzuruna çıktığımızda bugün çileye sabreden müminlerle gevşeyen müminlerin ilk farkı nerede olacak çileye sabredenler ayakta durmak için Kur'an-ı Azimuşşan'ın fedakar iman edenlerinden olmak için taviz vermeyen Dökülmeyen, yıpranmayan, renk atmayan müminler Allah'ın izniyle çilesini bitirmiş, gümrükten önce ödemelerini bitirmiş olarak Allah'ın izniyle mahşer yerine gelecekler. O zaman anlayacağız baştaki bilerlerle, şimdiki bilerler ve sonraki bilerlerin ne anlama geliyormuş yedikleri kırbaçlar, uğradıkları iftiralar, Uğradıkları sitemler, hicretler, sıkıntılar o zaman belli olacak inşallah. O güne kadar sabredenler kazanacaklar. İşini hemen bitirmek isteyenler ise çok büyük bir geleceği maazallah kaybedecekler. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ahli ve sahbihi ve velhamdülillahi rabbil alemin.